Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, dünyanın önde gelen 9 büyük çok taraflı Kalkınma Bankası'nın proje finansmanı verilerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı. Rapor pandeminin başlangıcından bu yana Kalkınma Bankalarının temiz enerji yatırımlarına en az 12 milyon dolar finansman sağladığını ortaya koyuyor. Sevindirici fakat buna karşın fosil yakıtlara 3 milyar dolar finansman sağlanmış. Bu ise korkunç. Bankaların finansman akışlarına ilişkin şeffaflık sorunu geçerliliğini sürdürse de 2020 yılı ilk kez çok taraflı kalkınma bankalarının kömüre proje finansmanı aktarmadığı yıl oldu. Doğalgaz önceki iki yılda olduğu gibi 2020'de kalkınma bankalarının fosil yakıtlara sağladığı desteğin %75'ini oluşturuyor. Bu rakam doğalgaza sağlanan finansal desteğin tüm bankaların ele alması gereken öncelikli bir sorun olduğuna işaret ediyor. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün kıdemli politika danışmanı Lucille Dufour, enerji politikaları takibine çok taraflı kalkınma bankalarının eklenmesi, karar vericilerin COVID-19 krizine yönelik ekonomik toparlanma kapsamında daha net bir resmin ortaya konmasına olanak sağlıyor. Bu bankaların fosil yakıtlara yönelik proje finansmanındaki düşüş bu yönde iradenin ortaya konulduğuna işaret ediyor. Ekonomilerin COVID-19 krizi sonrası yeniden yapılandırılması, gelişmekte olan ülkelerdeki temiz enerji projelerini destekleyerek daha etkin şekilde gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte Kalkınma Bankalarının önünde Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu ve uluslararası finansal desteğin fosil yakıtlardan tamamen arındırılmış şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere atmaları gereken de birçok adım bulunuyor, diyor. Araştırma kuruluşu Positive Money tarafından hazırlanan ve önde gelen 24 araştırma enstitüsüyle sivil toplum kuruluşu tarafından da desteklenen Yeşil Merkez Bankacılığı Karnesi G20 ülkelerindeki merkez bankalarını inceledi. Bu kapsamda merkez bankalarının araştırma ve savunuculuk, para politikaları ve mali politikalarının yanı sıra liderlik ettikleri ve sektöre örnek olduğu konularda sürdürülebilirlik açısından kaydettikleri göreceli ilerleme kaydedilmiş. Analizde... Aynı zamanda karar vericilerin çevresel yıkımı durdurmak üzere hayata geçirebileceği uygulamalara değinilmiş. 20 Merkez Bankası'nın 14'ü araştırma ve savunuculuk kapsamında tam puan alıyor. Ancak şu ana kadar bu tutumun somut eyleme dönüştüğü durumlar sınırlı. Yeşil mali finansal politikaların eksikliği tüm merkez bankalarının puanının aşağıya çekilmesine neden oluyor. Rapor G20 ülkelerinde genelinde fosil yakıtlara yönelik mali desteğin anlamlı bir şekilde azaltan etkin politikalar olmadığını ortaya koyuyor. Merkez bankalarının iklim değişikliğini mali politikalara entegre ettiği durumlarda, fosil yakıtlara ve ekolojik zararları olan faaliyetlere mali desteği azaltacak adımlar yerine, finansal şeffaflık, stres testleri ve yeşil finansal varlıklara yönelik kredilerin teşvik edilmesine odaklanıyor. Rapor, kökleri ekolojik bozulmaya dayanan COVID-19 salgını kapsamında merkez bankalarının sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi için proaktif ve etkili bir rol üstlenebileceğine dair elinin güçlendiğine dikkat çekiyor. Bunun fiyat istikrarının ve finansal istikrarın sürekliliğini sağlama ve devlet politikalarını destekleme hedeflerinin ön koşulu olduğunun altını çiziyor. Nitekim benzer kaygılar, benzer arzular... Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı açılışında video konferans yöntemiyle katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kazlowski, kuruluşlarının 50. yılının salgın nedeniyle dünyanın çok boyutlu bir krizden geçtiği, iklim değişikliği felaketinin tüm haşmetiyle kendisini gösterdiği bir döneme denk geldiğini söyledi. İşsizliğin, toplumun bugününü ve geleceğinin korkutucu şekilde tehdit ettiğinin belirten Kaslowski, Anadolu Ajansı'na aktardığına göre bir reform sürecinin olmazsa olması olarak gördüğümüz hesap verilebilirlik ancak bu şekilde anlam kazanacak. Geçtiğimiz 3 yılda benzer programların ve eylem planlarının açıklandığına tanık olduk. Bunların istenen sonuca ulaşamadığını da üzülerek gözledik. Şeklinde konuştu. Kazlovski, bu bağlamda gıda enflasyonunun özel olarak ele alınmasının, tarım sektörünün sorunlarını gündeme getirecek ve kalıcı olarak çözecek bir programın da hazırlanmasının gereğine inanıyoruz. Bu konularda hazırladığımız kapsamlı raporun yetkililerce değerlendirileceğini umuyoruz. Reform programında bu yönde öngörülmüş adımların takipçisi olacağız. Gıda enflasyonu ve işsizliğin artması ve yayılması eğer önlem alınmazsa toplumumuza çok zarar verecek dedi. İklim krizi konusunda Türkiye'nin bu yeni çarkın dışında kaldığı, devletin bu işi önemsemediği, iş dünyasının şimdi masraf zamanı değil diyerek gerekli yatırımları ertelediği bir durumda kalamayız. Bu dönüşümün gereklerini yapmazsak, bırakın tedarik zincirlerinde imtiyazlı bir konuma erişmeyi, mevcut pazarlarımızı dahi tutmakta zorlanırız dedi Kastofskyi. Bu bağlamda 2021'in Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onayladığı bir yıl olmasını tüm taraflar için öngörülebilir bir çerçeve çizecek bir yol haritasına vesile olmasını diledi TÜSİAD Başkanı Kazovski. Maryland Üniversitesi'ne bağlı Global Forest Watch, dünyanın önemli tropikal bölgelerinde geçen yıl toplamda 42 bin kilometre karelik ormanın yok olduğunu açıkladı. Bu miktar Türkiye'nin 16'da birine tekabül ediyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre yalnızca bu tür ormanlardan kaynaklanan kayıplar 575 milyondan fazla arabanın yıllık karbondioksit emisyonuna eşdeğer. Durum böyle. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Vesal kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.